Serem Müslümanlar, geçen hafta imanın erkanından üçüncü rükün deyip ele aldım. Allah'ın kitaplarına inanma. Tabi bu arada biz Kur'an'ı mucizü beyanı düşünüyoruz, onu tahattir ediyoruz. Bütün kitapların tasdikini onda buluyoruz. Bunun doğruluğu Allah tarafından geldiği, kitabullah olduğu sabit olursa sahip peygamberlerin söylediği sözlere bir mühür olacak. Tevrat o sayede kabul edilecek, İncil o sayede kabul edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş kitaplar tahrif edildikten peygamberlerin adı tarihlerden silindikten sonra Yeni, dost doğru bir tarih getirmek. Geçmiş peygamberleri bütün ulviyetiyle üstünlüğüyle insanlara kabul ettirmek. Onların dilinde, hissiyatında tonunu, manasını bulan, geçmiş kitapları insanlar nazarında, ilahi kelam olarak kabul ettirmek, tasdik mühürü basmak, ona has, onun getirdiği Kur'an-ı Beyana mahsustur. O bakımdan çok yönleriyle tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'den misaller vermek suretiyle onların kelamullah olduğunu ifade etmeyi zahip sayıyorum, yersiz sayıyorum. Mevzuları sadece Kur'an-ı Beyana inhisar ettireceğim. Bu da saham ihtisasın tahtinde olan bir şey olmamakla beraber, öbürleri bana tamamen yabancı olduğundan, yine az çok kulak dolgunluğuyla haberdar olduğumuz Kur'an-ı Beyandan bahsetmek, hem de inşallah gönüllerimize hüzme hüzme nur getirecek, bereket getirecek, feyiz getirecek. Kalpleri kas katı olmuş, duyguları sönmüş, mana adına, ruh adına iflasa doğru giden 20. asrın cemaatinin kalbini, kafasını, ruhunu, hissiyatını Allah Kur'an Abı hayatıyla sulasın. Bizleri yeniden hayata ulaştırsın. Hakiki ve doğru yaşamaya muvaffak kılsın. Geçen derste kısaca Önümüzdeki derslerde size takdim etmeyi düşündüğüm mevzuların fihrisini arz etmeye çalıştım. Kur'an hakkında arz edeceğim şeylerin bir hülasasını arz etmeye çalıştım. Kur'an nasıl bir içtimai hayat meydana getirmiştir? İlim adamlarının üniversite kültülerinde kurmak istedikleri idare sistemi nasıl kurmuştur? İnsanların özledikleri şeyleri, hayallerden nasıl çıkarmıştır? Realite aleminde nasıl onlara vücut ve sübut vermiştir? İnsan hissiyatına nasıl inmiştir? İnsanın ruhunu nasıl tahlil etmiştir? İnsan ruhu anatomisini nasıl insanlara takdim etmiştir? Nasıl bir insan teşrihatı yapmıştır? Nasıl insanı teneşir tahtasına yatırır gibi, kanının, damarlarının, kanının içine girip al yuvarla ak yuvarlılarda gezmiştir. Nasıl bu yolla kalbine girmiştir? Nasıl kafasındaki fakültelere oturmuştur? Nasıl bir kısım guddelerin insan üzerindeki tesirlerini bize intikal ettirmiştir? Bütün bunları yine ilerideki derslerde arz etmeye çalışacağım. Tek kelimeyle ve gavurca bir kelimeyle. Kur'an'ın insan psikolojisi üzerinde anlattığı şeyleri de arz etmeyi söz vermiştim, inşallah arz etmeye çalışacağım. İlimler birbirinin babası ve evladı durumunda tekevün ediyor. Ve çeşitli ilim şubeleri 20. asırda insanlığın karşısına çıktı yirminci asrın oluşturduğu ilim dalları, yeni yeni ilim dallarının meydana gelmesine vesile olacaktır. Beşer karihası, beşer fikri, daha evvelkilerin fikri, daha sonrakilerin fikrine mesnet, basamak, merdiven olmasıyla, daha sonrakiler onun üzerinde çok güzel abideler, ilmi abideler kurdular. Bu gelişme ve bu çalışmalar biraz daha sürat kazansa, Teknik biraz daha seri gelişte. çok kısa zamanda insan artık sona vardık deyiverse, Beşer'in hayalen sona vardığı o noktalarda dahi Kur'an-ı beyanın bayrağının dalgalandığını göreceğiz. Beşer Ay'a gitse, orada istasyonlar yapsa, başka gezegenlere gitme, oradan Süreyya gibi başka teklere gitme için raylar uzatsa, trolobüsler yürütse, füzeler kursa, havada havayı, fezayı füzelerle fethişse, gittiği her yerde Kur'an-ı beyanın hükmünün cari olduğunu görecektir. Kur'an'dan her yerde karşısına bir kaziye çıkacaktır. Bunları şimdi burada size mücerdes söylüyorum gibi geliyor. İleride fen ve teklif sahada, Kur'an'ın fezlekeler halinde, hulasalar halinde, bilimin, yenilerin diliyle bilimin, temel kaidelerini nasıl komprimeler halinde takdim ettiğini arz ettiğim zaman sizde de göreceksiniz. Saham olmamakla beraber, baş göz yararak arz edeceğim bu hususta, Kur'an'ın maksadını, ilahi ifadeki, ifadedeki tonu görmeye çalışacaksınız. Bir kusur, bir bulanıklık varsa, bu benim bu mevzudaki yetersizliğime ...ve ifadelerindeki kısırlığa bağlıdır. Keza Kur'an-ı Beyan'ın nasıl maziyi ettiğini, ...maziden verdiği haberler, arkeologlar tarafından nasıl tasdik edildiğini... ...kendi müntesipleri, kendine bağlı iman edenler, eden kimseleri... ...ilerden, istikbalden haber vermesiyle nasıl yanıtmadığı... Bunu da inşâAllah-u yine misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Bütün kevn mekanları bir kütüphane halinde fakat küçük bir fihriste takdim eder gibi her şeyi, yaş kuru her şeyi nasıl insanlığa takdim ettiği kulasasını fihristini de arz etmiştim. Bu arz ettiğim ve arz edeceğim şeyler, yirminci asrın Kur'an'dan uzaklaşan cemaatine o kadar yabancıdır ki, Bağlarında, bahçelerinde kaç ağaç vardır, bunu çok iyi bilirler. Ama gönüllerinin bağı ve bahçesi olan Kur'an-ı Kerim'de kaç ağaç vardır, bunu bilmezler. Bir günlük midelerine verdiği ehemmiyet kadar, ebedi saadetlerinin teminatı, garantisi olan Kur'an'a ehemmiyet vermezler. Dinlemek istemezler, okumak da istemezler. Birine saygılarından camiye gelirlerse orada esniye esniye otururlar. Ve çok meselelere ağır bulurlar. Meselenin altına girip kavrama lüzumunu, o ağırlığı üzerlerine alma lüzumunu duymak istemezler. Bize her şey kolayca olsun derler. Ve kafir işin ilmini yapar, gelir omuzlarına biner, ezer onları. Sonra da derler, biz Kur'an'ın müntesibiyiz, Allah'a inanmışız, niye eziyiz derler. Esas Kur'an'ı biz ayaklarımızın altına aldık. Evlerde, raflarda olsa da o bugün ayaklar altındadır. Hani hacca giden bir kısım, gafil kimseler, Arap Kur'an-ı Kerim'i okuyor, başına koyuyor diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra başa koymada bir mahsur olsa bile küçük bir suyu edeptir. Bundan ötürü Allah hiçbir nas yoktur, onu hesaba çekmeyecektir. Fakat bütün Kur'an'ın manasını bilmeyenleri hesaba çekecektir. İçinde ne olduğunu bilmeyenleri hesaba çekecektir. Onun yüzünü açıp her gün en azından yarım saat bakmayanları hesaba çekecektir. Hakiki bir tefsiriyle beraber müteal etmeyenleri hesaba çekecektir. Gazete okuduğu kadar onu okumayanları hesaba çekecektir. Radyo dinlediği kadar onu birinden dinlemeyenleri hesaba çekecektir. Televizyon seyrettiği kadar onu seyretmeyenleri hesaba çekecektir. Sizi okuyan, kainatı şerh eden, ibadullah olan sizlere, Kelamullah olan Kur'an'ı niye anlamadınız diye istintak edeceksiniz diye hesaba çekecektir. Başına koyanı değil, onu yere koyanı değil, sizi ve beni hesaba çekecektir. Niçin Kur'an'ın cahil oldunuz? O Kelamullah indi ki okuyasınız, öğrenesiniz, sizi yaratan ve kainatı kuran, onunla sizin ve kainatın münasebetini anlatan Allah'ın maksadını anlayasınız diye onu inzal etti. Hayatınızda bir kerecik olsun, onun ruhunu, özünü, hülasasını terennüm eden hakiki bir tefsirini okumadıysanız, Allah'ın huzuruna çıkacak yüzünüz yok demektir. Ümidinizi kırmayayım, bu mevzuda sizi karamsar hale getirmeyeyim. Fakat bu sözlerle siz ve ben boyumuzu öğrenelim. Ben hiçbir zaman kendimi nipaktan uzak bir insan görmedim. Münafıklıktan uzak bir insan görmedim. Doğrudan doğruya münafık demeden de çok korktum çünkü küfrer rıza, küfürdür. Sizin nerede ve nasıl olduğunuzu bilemiyorum. Nasıl düşündüğünüzü bilemiyorum. Ben size ümit verici şeyler konuşmalıyım. Fakat realite meydandadır. Nebiler nebisinin teylemideki hadiste ifade buyurduğu gibi Kur'an bir vadidedir, caminin cemaati ayrı bir vadidedir. Kur'an orada sessiz, kendi sesinden, içten içe sesinden, tarrakalar çıkaran gürültüsünden habersiz bir cemaatle karşı karşıyadır. O en muazzez kitap gibi işlemeler içinde, kılıflar içinde, evde asılı durmaktadır. Ölülerin arkasından afsun kitapları gibi okuyup üflenmektedir. Sadece şeytanın şerrinden korunmak için üzerlerde taşınan enam durumundadır. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'e karşı öyle nankörlük, öylesine küfürdür ki 14 asır içinde kendisine karşı böylesine nankörlük yapan ikinci bir cemaati göstermek mümkün değildir. Kafirin şiddeti, hiddeti, dehşeti, kini ve nefreti mümini hiçbir şey yapamayacaktır. 3 milyar 4 milyar dünya insanlığının 3 milyarı da komünist olsa ve bütün bunlar ellerindeki ateşini, aletlerle Müslümanlığın üzerine tahaccüm vaziyetine gelseler, hücum etseler ve yeryüzünde sadece nar beyza, Kur'an'ın ruhunu alabildiğine vakıf, hiçbir zaman uyumayan, daima uyuni sahire sahibi, uyanık göz sahibi, 40 tane Müslüman varsa bir gün insanlığın kaderi değişecektir. Bir gün yaslı havalar bertaraf edilecektir. Karanlıklı ve sisli geceler, nurun, Kur'an'ın aydınlık ordusu tarafından yutulacaktır ve insanlık bir gün kendisine gelecektir bu kırk kişiye sahip olduğu zaman. Biz bu meselede de beşaret sadedinde arz edeyim, bunu ve ötesinde daha çok şeyleri Allah'ın lütfu olarak gördük. Ümit ediyoruz Cenab-ı Hak Leyli Yelda olan yani upuzun gece olan fecrü olmayan, sabahı olmayan bu gecemizi sona erdirmeyi murat buyurmuştur. Meşiyeti ilahi bu istikamette gelişmeye başlamıştır. Bizi Müslüman bir ufka, Müslüman bir havaya ulaştıracak beline kadar günah benim gibi, benden sonrakiler gibi ve belden yukarı Müslümanlığa alışmaya, ısınmaya çalışan yepyeni terü taze bir nesil vardır. Bu da aşılırsa şu devirde skolastik bir hava içinde bulunan bu nesil de aşılırsa sahabi gibi yepyeni terütaze bir nesil gelecektir. Yavaş yavaş kurdun kelebeğe doğru döndüğünü görüyoruz. Karıncaların kanatlandığını, uçmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Bu biz değiliz, ben hiç değilim. Benden evvelkiler hiç olamazlar. Benden sonrakiler yarıya kadar olacaklar. Ve ondan sonra esas Kur'an nesli gelecek. Kur'an'ı anlayan, yaşayan, Kur'an'ın ruhunda ve kendi gönlünde derinleşen bir nesil gelecek. Her şey olduğu halde kendini hiçbir şey görmeyen bir nesil gelecek. Ebu Hanife Şafii veya Abdülkadir Geylan olduğu halde, derya olduğu halde kendini bilecek. Bütün cainat olduğu halde kendini bir parça görecek. Kül bütün olduğu halde kendini cüz tasavvur edecek. Allah celle celaluhu rahmetine böylesine bel bağladığımız o sonsuz rahmetiyle ümitlerimizde, recalarımızda bizi yalancı çıkarmasın. Sonsuz rahmetine bizleri kark etsin. Kur'an'ın dersi içinde, rahmet olan Kur'an'ın dersi içinde Saksağının yak yak ötüşün evinden kulaktırmalayıcı sözlerinden ötürü de beni mahcup etmesin. Siz de bundan ötürü Kur'an'a küsmeyin. Kur'an hakkında benim sözlerimden dolayı da beni kınamayın. Kur'an'ı muçzur beyan kendisine uzanacak sahip eller bekliyor. Ben bir kere de bu kürsüde bunu arz etmeye niyet ettim arz edenlerin arz ettiği şeyi daha doğrusu derleyip, toplayıp size takdim etmeye niyet ettim. Ne denli muvaffaklar, nereye kadar muvaffaklar hikmeti bilir ve benim ihlasını işe gönderir. O da olmadığına göre sizin samimiyet ve ihlasınıza dayanarak söylemeyi düşünüyorum. Bütün cin ve ins toplansa sırt sırta verseler, sultalarıyla, sultanlarıyla bir araya gelseler, hakimiyetleri ve hakimiyetlerinin gücünü kullansalar, yeryüzünde beyan-ı ilahi, kelam-ı ilahi gibi bir kelam meydana getiremezler. Bir ucu Allah'ın elinde olan bu hablül metin, kelam-ı ilahi, bir ucu beşerin elindedir. Beşer buna tutunduğu an, Beşeri gayyanın karından kurtulmuş olacaktır. İşin çukurundan kurtulmuş olacaktır. âlâ illiğin insaniyete çıkacaktır. Ahseni takvim sırrına mazhar olacaktır. Allah'ın matmahı nazarı haline gelecektir. Yani mütemadiyen Allah'ın cemaline baktığı, boyuna bosuna baktığı, tebliş ettiği, tebcil ettiği varlıklar sırasına girecektir. Onun çeşitli ilim dalları içinde sübut bulmuş muhkem, sarsılmaz kaziyelerin hükümlerini arzdan evvel onun hakkında kainatın efendisi ne dedi, ne düşündü, sahabi onu nasıl anladı, bizden evvelkiler nasıl ona omuz verdi, tergip ve teşvik mahiyetinde olacak bu dersi bir mukaddime halinde bu hususa münhasır olarak arz etmeyi düşünüyorum. Sonra inşallah yaptığım plana göre diğer hususları Cenab-ı Hak arza muvaffak kılsın, arz edeyim. Kur'an-ı Kerim evvela Allah kelamı ve bir sözün nasıl söylendiğini sahibi bilir. Hele o söz sahibi ise, hele o söz sultanı ise biz onun yanında o söz hakkında bir hükme parmağa çalışırsak, bir hüküm ifade edersek taş atmış oluruz. Söz sultanının yanında attılan taş baş yarar. Sözü esasen Allah'a bırakmak lazım. Ama ilmin şehrinin kapısı Hazreti Ali'nin dediği gibi esasen ilmi hakikat bir noktadır. O cahiller için çoğaltılmıştır. Meseleyi bir noktada izah etmek mümkündür. Ama halden, yoldan, dilden, ifadeden anlamayan öylen adamlar vardır ki bir işleyin götürebileceği kadar çaplı bir kitap, Tevrat'ın inme lüzumu duyulmuştur. İncil indirilmiştir. Ve ekmeli kütüp olan Kur'an-ı Muğzül beyan indirilmiştir. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kelami ilahi olan Kur'an-ı Muğzül beyanı takdir tebcil eder. Esas onda ağırlığını görmek mümkündür. Kur'an'ı öyle gönül vermiştir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam diline dolamış müjdi zeban etmiştir. Ve kainatın efendisinden intikal eden Kur'an'ı ı Beyan gün gelmiş öyle bir hal almıştır ki tabi'in tebe-i tabi'in devrinde bir gecede Kur'an-ı Kerim'i iki defa okumak suretiyle namaz kılanlar meydana gelmiştir. 200 yüz zekat namaz kılmıştır ve bir Kur'an'ı bir gecede iki defa da Bunlar arasında bildiklerimiz bizim, sizin bilecekleriniz. Tağus İbni Keysan gibi, i̇mam Şafii gibi, i̇mam Malik gibi kimseler vardır. Mesruk gibi, Mekhul gibi kimseler vardır. Bunlar Tabi'in ve Tebe-i tabi imamlarıdır. Sahabi görmüş, sahabiyi görmüşü görmüşlerdir. Hayatlarını Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmişlerdir. Kur'an öyle dile dolanmıştı ki gün olur, an olur, saatlerce bir ayet üzerinde durulur, terdah edilir. Peysi gönl'e insin diye, en var insanı kablasın diye, kafadaki bütün fakültelere, bütün kuddelere, bütün merkezlere Kur'an'ın nuru sekine halinde insin diye, nasutu olan insan lahut alemiyle tutak duda, yüz yüze, göz göze gelsin diye. Beşer, mahluk, mümkün olan varlık, mümkün olmamanın, vacip olmanın harzını ersin diye kimse vacip olamaz. Fakat bütün bunlar Kur'an sayesinde anlaşılabilecek, tahakkuk edebilecek şeylerdir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Celle Celaluhu bir ayetiyle şöyle konuşturur. Ve umirtu en ekune minel muslimin ve kuran Ben Müslüman olmak için emrolundum. Bana Allah şöyle ferman etti: Sen teslim olacaksın. Sen silmü selam içine gireceksin. Sen Mevla'nın emirleri karşısında gasgalin elindeki mi git gibi olacaksın. Sen Mevla'ya teslim olacaksın. Arzularından sıyrılacak, isteklerini arkaya atacaksın. Bana böyle dendi. Emrolunduğum şey budur. Bir de en etlu Kur'an. Kur'an'ı tilavet etmekle bulundu. Bu iki şey arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Kur'an bilmeyen, daha doğrusu onun ruhunu bilmeyen, mevlidçinin, daha doğrusu onun sanat haline getirenin, fakat amelinde, ruhunda, makes bulamayan, Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu kastetmiyorum. Onun ruhunu kavramış bir insandır. Onun ruhuna inmiş, Kur'an'da derinleşmiş bir insan. Bu iki şey arasında çok sıkı bir münasebet vardır. İyi Müslüman olma, Kur'an okumaya bağlıdır. Kur'an okuyorsa, tilavet ediyorsa, Kur'an'da derinleşiyorsa bir insan teslim olacak demektir. Teslim olma yoluna girmiş demektir. Kur'an hakikatlarına gönül vermiş de, hakiki bir tefsirini her gün dersi haline getirmiş de, o doğru yola girmeye niyet etmiş demektir. Nebiler nebisi ve umirtu en ekuna minel muslimin ve en Kur'an. Müslim olmakla emrolundum ve Kur'an'ı tilavet etmekle emrolundum. Onu dile dolayacak, virgi zeban edecek, sabah akşam terdadında bulunacağım. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir İbn Abbas hadisi vardır. اَلَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي كَوْف۪ه۪ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنَ كَلْبَيْتِ الْحَر۪يبِ buyurmaktadır nebilerine biz. İçinde Kur'an hakikatinden bir şey olmayan harap bir ev gibidir. Hirpani bir ev gibidir. Duvarları mailin hidam, kubbesi çökmek üzere bir ev gibidir. Latif bir teşbih vardır burada. Kur'an bir insanın manevi yapısının, ruhi hayatının direğidir. Kolonlarıdır, kaideleridir. Bir insanın şahsi hayatında Kur'an'ın ruhu manası, Kur'an'ın getirdiğiyle dünyat, Kur'an'ın kaideleri yoksa, yani bir ferdin hayatı Kur'an üzerine kurulmamışsa, bir aile hayatı Kur'an üzerine kurulmamışsa, bir devlet hayatı Kur'an üzerine kurulmamışsa, Kur'an'ın ruhu devletin ruhunda yoksa, onun şahdi manevisinde katkısı yoksa, harap bir ev gibidir, mail-i inhidam bir ev gibidir. Bu ferk bugün olmasa yarın, şeytanın bir çelmesiyle yıkılacaktır. O aile şeytanın bir çelmesiyle yıkılacaktır. O devlet şeytanın avenesi olan kafirlerin bir çelmesiyle yıkılacaktır. Ve kefereye, pecereye el açacaktır. Buğday dilenecektir, arpa dilenecektir. Onların piyasası, müminin piyasasına tesir edecektir. Eziklikten ve zilletten kurtulamayacaktır. Hırpani bir ev gibidir. Nebiler Nebisi'nin latif bir teşbihle anlattığı bir şeydir. Siz bu söze tutunun ve dört atırdan beri hırpaniliğe yüz tutmuş, 400-500 milyon, bugün 600-700 milyon olmuş İslam aleminin perişaniyetini, İslam aleminin tutarsızlığını ve değersizliğini Nebiler Nebisi'nin bu sözüne dayalı, bu nurlu ve bereketli sözün ışığı altında anlamaya çalışın. Rahmeti İlahi'den ümit edilir ki, kendi kendimize dönmeye muvaffak oluruz. Kur'an'i hayata dönmeye muvaffak oluruz. Allah bizleri Kur'an'ı hayata döndürsün. Kur'an ve ondaki esrar Allah nazarında her şeydir. Yeryüzünde Kur'an yoksa Allah kainatı yıkacaktır. Ama hala üç beş tane insan okuyor. Okunmasını, anlaşılmasını, anlatılmasını dert edilmiş ise... Bunların yüzü suyu hürmetine kainat hâlâ ayakta durmaktadır. El-Kur'ân-u ahab-u min es vel-ard Darimi hadisi i̇bn Ömer naklediyor. El-Kur'ân-u <gülüyor> ahab-u min es vel-ard ve men fihin Allah nazarında göklerden ve yerden ve içinde olan her şeyden hayırlıdır. Gök ve yer Kur'anla değer kazanır. Göklerde ve yerde insan ve meleği alanın sakinleri onu yaşamıyorsa, onun ruhuna göre hayatlarını tanzim etmiyorlarsa, gögün ve yerin hikmeti vücudu kalmamış demektir. Allah onu yıkacaktır. Bu noktadan Kur'an, kainatın beyni gibidir. Kur'an bir beyin olarak kainatın kafasından çıktığı an, kainat delirecek, başını sağa sola vuracak ve kıyamet kopacak. Nebiler, nebisinin sözler içinde sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı anlamaya çalışma mecburiyetindeyiz. Ama o sadece dile dolanan bir okuma değil. Kur'an kendi içinde, kendi ruhunda derinleşme iktiza etmektedir. Kur'an'da derinleşeceksin ve sonra kendi içinde de derinleşeceksin. Kur'an'la senin için arasında münasebeti bulmaya çalışacaksın. Kur'an'da Allah seni anlatıyor. Kur'an'da kainatı anlatıyor ve Kur'an'da kendini anlatıyor. Sen, kainat ve Allah, bunlar arasındaki münasebeti Kur'an'da kavramaya çalışacaksın. Mahluk olduğunu, onun halik olduğunu, kainatın geniş bir kitap olduğunu, senin bir fihrist olduğunu Kur'an'da anlayacaksın. Anlayacaksın seni okudukları zaman kainatı anlayacaklarını. Anlayacaksın, bazen afaki malumattan sonra içe döndüğün an aynı şeyleri ruhunda bulacağını anlayacaksın. Kafanda bulacağını anlayacaksın ve dünniyatında derinleştiğin zaman anlayacaksın. Sen ve Kur'an'ın bir hakikatin iki yüzü olduğunu göreceksin. Bir saatin nasıl çeşitli yönler olmasına rağmen aynı şeydir. Onun bir minası vardır. Onun yüzünde dönen akrep, yıl kovan, saniye, aşire, dakikaları vardır bazı saatlerin. Bir de içinde tiktak tak diye bir ses vardır. Bir de bir mekanizma vardır çalışmaktadır. Balans sağa sola girip gelmektedir. Çarklar kimisi sağa, kimisi sola dönmektedir. Esasen bütün bu hareketler bir hakikatin çeşitli yönleridir. Bir tek hakikat vardır. İki ayrı ayrı hakikat olsa bunlar çarpışacak müsaade olacaktır? İnsan... Kainat ve Kur'an böylesine tek hakikatin çeşitli yönleridir. Bir yönüyle bunlar Allah Celle Celaül Hazretlerine aynı olmaktadır. Bir yönüyle biri Allah'ın kudret ve iradesinin ifadesi. İnsan kudret ve iradenin ifadesi ahsen takvim'e masar. Kelam ilahi Allah'ın kelamının ifadesidir. Bir hakikata. Mahdet'e bağlamadıktan sonra ne Kur'an'ı, ne insanı, ne de Allah'ı anlamaya imkan yoktur. Onun için veli çok üstün bir ifade, ifadeyle. Eğer bu meselenin hadis olmadığı hakkında katil kanaatımız olmasa, öyle Peygamber sözüne benziyor ki çünkü çok tonlu. ''Men arafa nefse, fakat arafa Rabbe'' Muhiddin i̇bn Arabi gibi, es ilahiye çok vakıf, sahabiyle omuz omuza savaşan büyük bir insan, ''Men arafa de fakat arafa rabbe'' ''Nefsini bilen Rabbini bilir'' Çünkü esasen bir nisbet vardır, bir intisap vardır. Nefsin ifade ettiği manalar vardır. Bu manalarda Rabbi ifade eden şeyleri bulmak mümkündür. Kur'an'da da bunların ikisini bulmak mümkündür. Bu iki şey arasında öyle sıkı bir münasebet vardır ki ama felsefecinin anladığı gibi bir teşbih ve teşebbüh değildir. Bir tecsim ve tecessüm tecessüd değildir. Halik, mahluk münasebeti. Tecelli ve mazhar münasebeti. Ondan tecelli, senden mazhariyet meselesi. Senden ayrı olma, ondan yaratma meselesi. Cenab-ı Hak bu derin esrara vukuf bizlere ihsan eylesin inşallah. Kur'an anlayışımızı bu sahadaki ufkumuzu genişletsin. Müs'at ihsan eylesin. Evet Kur'an... Sadece dile dolanan bir kısım elfaz değildir, onu okurken içte derinleşeceksin, kendi içinde de derinleşeceksin, derinleştikçe onda kendini bulmaya çalışacaksın ve bir noktaya gelecek şu sözü söyleyeceksin, Kur'an'ın anlattığı şey sadece benmişim, Mevla'nın anlattığı şey sadece benmişim, afakta boşuna dolaşıyormuşum, dışta ne arıyorsam hepsi içimdeymiş, Belki kainatta aranan her şey benmişim diyeceksin. Maveradan bekliyorken bir haber, perde kalktı, öyle gördü ben beni. Veli, mutasavvıf, büyük bu hakikati bu sözle ifade etmektedir. Maveradan bekliyorken bir haber, perde kalktı, öyle gördüm ben beni. Ben taşrada ararken o can içinde canmış hakikatini göreceksin. Dile dolanan Kur'an'la olmaz bu. Onun için ne biler nebisi Buhari ve Müslim'de bu mevzu kıymarak şöyledir. Bir zaman gelecek Kur'an okuyacaklar fakat kırtlaklarından aşağıya inmeyecek. Kur'an hayata hayat olmayacak. Aile ona göre tanzim edilmeyecek. Devlet ona göre tanzim edilmeyecek. Fert şahsi hayatın ona göre tanzim etmeyecek. Ve işin en büyük ve en kötü tarafı Hastalığın en büyük tarafı, herkes bu mevzuda kendisini müberra, mualla, vakıf, Kur'an-ı Kerim'e bir hakkın, muttali görecek. Yaptığı nasihati, söylediği sözleri daha ziyade başkalarına söyleyecek. Kusuru başkalarında görecek. Öyle bir iptila, öyle bir bela, öyle bir musibettir ki, Allah muhafaza buyursun, bu musibete melekler maruz kalsa paşayı kurtaramazlar. Bu musibete, nasihatı başkasına yapma musibetine, kusuru başkalarında görme musibetine, başkalarının casusu olma, çaşıdı olma musibetine, başkalarında kusur arama musibetine, bin metri gelse, bin mesih tecelli etse bu firavunları firavunluğundan çıkaramayacaktır. Bu öyle bir musibettir ki, erememiştir ermiş zannediyor, bilememiştir bilmiş zannediyor. Görememiştir, görmüş zannediyor. Derinlemeş, derinleşememiştir. Satıydır esasen. Çok sığdır. Fakat ummanların, denizlerin en derin noktaları kendisini görmektedir. Bir de işte bu yönde derinleşme. Kendini, nefsini ikna ederek, Kur'an'ın bir havhavcısı olma, ya ikna etme, böyle kabul edebilme. İnsan, Başkalarına ben şöyle küçüğüm, hakirim demekle değil, nefsine kabul ettirme meselesidir. Burada yine arz etmiştim, bu şürsüde arz etmiştim. Çoruma gittiğim zaman da tahkik ettirdim bunu. Dediler doğru öyledir. Okuduğum bir kitapta dünyanın her yerine bir sahabi gitmiş, gitmeyen yerlere de manen gitmişlerdir bir işaret, bir izle bu mevzuda bana kanaat-ı katiyem gibi geliyor. Bunu arz etmede de beis görmüyorum. Kanaat-ı katiyem. Saadet aslının yapıcıları, kurucuları olan her sahabi, daha sonraki devirlerde, çeşitli vilayetlerde, çeşitli mıntıkalarda, beldelerde, manevi sahip durumunda vazifelerini ifade etmektedirler. Yani beldenizin bir sahibi, sahabi vardır. Bir sahibi, Sahabi bir sahip, sahip bir beldeye sahabet etmez, nezaret etmezse herhalde o belde ayakta durmaz. Manevi kutup gibidir. Oradaki manevi hizmeti o alkışlar, o destekler zahirdir ve Cenab-ı Hakk'a karşı bir bakıma şeydir, takdimci durumundadır. Dünyanın her tarafına dağılan bu sahabilerden çoğu, çoğu yerlerde şehit olmuştur. Rivayete nazaran Emr-i i̇bn Kerif. Sahabe-i kiramın aşağıdan olanlarındandır. Bu sahabi arasındaki tasnife, tabi'nin arasındaki tasnife göre. Fakat onlar kendi aralarında öyle görseler dahi, sahabinin en küçüğü hakkında İmam-ı Rabbani'nin ve Hasan Basri'nin kanaatı rahatsız kanaat halindedir. Başka ölçü kıstas kabul etmiyoruz. En küçük sahabinin atının burnundaki bir toz, en büyük veli olamaz. En büyük veli kıyamete kadar vahşinin atının burnundaki bir toz olamaz. Bu ehli i sünnetin kanaatidir. Sahabe, tabi'in, tebe'i tabi'in, etba, bunlar arasındaki rasık ve icmadır. Kitap, sünnet, icma, hücciyet, bunlar hüccet şeylerdir. İcma ile sabittir ki hiç kimse sahabinin derecesine çıkamaz. Ve biri böyle bir iddiada bulunursa ehli talalettir, ehli isyan, ehli tugyandır. Kanaatımız budur. Ama o devirde Emir İbn Kerib'in bir yeri vardı. Emir İbn Madi Kerib Hazreti Ömer devrinde 5 askere kumandanlık vazifesi dahi verilmedi. Çünkü liyakati yoktu. Bu sahada öyleydi ama nebiler nebisini görmüştü. Gözü pekti, cesurdu. Bir, düşman, bir düşmana gözünü kestirdi mi, bir düşmanın atına gözünü kestirdi mi, ne olursa olsun onu elde etmek isterdi. Güçlüydü. Bir deveyi birden yiyecek kadar güçlü bir insandı. Ve Katsiye'de onun bir durumunu naklederler. Bize en mevzul tarihler. Düşman askerlerinin başından tutar kaldırır, pırasa keser gibi böyle yapacaksınız derdi. Gözü de bu kadar pekti. Ama bir kumandanlık tevdi edilmemişti. Anadolu seferlerine katıldı, Çorum'a kadar geldi. Belki İstanbul'un fethi için çıkılan bu kutsi seyyahatta bulunuyordu. Ben Ve vefat etti Çorum'da. Çorum'da bundan bir iki asır evvel yaşamış büyük bir veli, alemin kutup tanıdığı bir veli, vefat ederken vasiyetim şudur diyor size, kitapta okuduğum benim bu idi, bu sene gittiğimde soruşturdum, doğru dediler, öyledir. Ben vefat ettiğim zaman başımı, Emrubnü Madi Kerib'in ayaklarının altına koyun diyor. Ve mezar taşıma da şöyle yazın. Ve kalbuhum basitun diraihi bilvasif. Ashabu Kehf'in köpeği vardı. Kapının önünde bekliyordu. Başını onların eşiğine koymuştu. O büyük veli kutup diyor ki: Ben de Allah Resulü'nün eshabının kelbiyim. Başımı Emrubnü Madi Kerib'in ayaklarının altına koyun. Ve esabı kehfin köpeği veya sahabinin köpeği başı onların ayaklarının altında gerektir. Onların kapısının önünde bekliyor gerektir. Dediğini duyarız, yazıldığını görürüz. Sahabi enine boyuna Kur'an'da derinleşen insandır. Ciddi imkansızlıklar içinde, istinsah imkansızlıkları içinde. Her sahabi ve tabi'in ayakta yürüyen bir Kur'an haline gelmişti. Kur'an dildeydi, Kur'an gönüldeydi, Kur'an kafadaydı. Kur'an'ı açıp onların yanında okuma lüzum yoktu çünkü her halleri Kur'an'dı. Tepeden tırnağa Kur'an dökülüyordu. Kısa zamanda oldu bu. Ümmi bir insan kalmadı. Sapanın kuyruğundan tutup çiftçilik yapan insan Kur'an'ı biliyordu. Kur'an'ın ahkamını biliyordu ve bir tanesi tarlada bir yanlışlık yaptı söyleyebiliyor, tâshih edebiliyordu. 20-30 sene gibi kısa zaman içinde ruhlara böyle girdi Kur'an-ı Kerim. Ve ölü bir milleti, atının eğer olmayan, kılıcının kını olmayan, atının zimamı olmayan ve tarihlere baldırı çıplak diye kaydedilen bir bakıma madde planında basit bir milleti insanlığın sultanı haline getirdi Kur'an. Kim Allah'ın aziz kitabına sarılırsa, Allah onu yükseltir. Nebiler, nebisinin sahih hadiste ifadesini bulan sözüne dönelim. Bir ucu Allah'ın elindedir, bir ucu sizin elinizdedir. Tutunursanız yükselirsiniz. Tutunursanız aziz olursunuz. Ama tutunmazsanız zelil olursunuz, sukut edersiniz. İmkansızlık içinde o seviyordu. Allah'ı, Resulullah'ı sevme... Kur'an'ı sevmekle belli olur. Kur'an'a gönül vermekle belli olur. Nebiler, Nebisi Taberani'de İbn-i Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Men اَحَبَّ اَنْ يُحِبَّهُ Allahu وَرَسُولُهُ فَا الْيَنْظُرُ فَا اِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنِ فَهُوَى يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَوْ كَمَا قَالْ Bir kimse Allah ve Resulü kendisini sevmek istiyorsa veya idabını değiştireyim, Allah ve Resulullah'ı sevmek istiyorsa, baksın! Kur'an'ı seviyorsa, Allah ve Resulullah'ı seviyor demektir. Veya yine irap değişikliğiyle söyleyeyim. Kur'an'ı seviyorsa, Allah ve Resulü onu seviyor demektir. Allah ve Resulullah'ın sevgisinin ölçüsü Kur'an'ı sevmektir. Kur'an'a gönül vermek. Evde evlerin harap olmaması için, Gönülde, gönüllerin harap olmaması için, milletin içinde, milletin harap olmaması için Kur'an'ı her yerde bütün parlaklığıyla, vuzu'uyla göstermeye çalışmak gerektir. Buhari, Müslim'de muttefakun aleyh bir hadisle Nebiler Nebisi şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Meselul müminillazî yaqra'ul Kur'an kemetel utruccati. Leha rihün tayyibun وَيَا رِيْحُهَا ve وَتَعْمُهَا قَيِّبُونَ <gülüyor> Kur'an'ı okuyan müminin misali tıpkı turunç gibidir. Evin içinde bulunduğu zaman etrafa güzel bir koku neşleder. Yerseniz tadında da bir hoşluk vardır onun. Turunca teşbih ediyor onu. Bıktırmaz, usandırmaz bir tadı vardır. Tatlı gibi kesmez bir tadı vardır. Güzel bir rayihası vardır. Yani... Onu dışta da duyarlar, Kur'an okuyan müminin halini, mümin olacak. Kur'an'a gönül verecek, Kur'an'a itimat edecek, Kur'an'a güveni olacak, Kur'an'a bel bağlayacak, mümin. Ve okuyacak, haliyle okuyacak, diliyle okuyacak, etvariyle okuyacak, düşüncesiyle okuyacak, tasavvuruyla okuyacak, kurduğu şeylerle okuyacak. Turunç gibidir, yani onu bir yerde hapsetemezsiniz. Karşıdan sadece görünen rengiyle kalmaz. Böyle bir Kur'an varsa, böyle Kur'an'a sahip çıkan birisi varsa hemen etrafında onun kokusu hissedilecektir. Etrafa neşredecektir kendine has şeyleri. Ve kendisinden tenavül edilirse bıkmayacak, usanmayacak insan tenavül edecektir. Yerken çok hoşuna gidecektir. Belki en istekli zamanlarında mütemadiyen ona başvuracaktır. Teşvi üzerinde fazla durmak istemiyorum. وَمَزَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذ۪ي لَا يَكْرَهُ الْقُرْآنِ كَالْتَمْرَى <gülüyor> Kur'an okumayan müminin misali de temre, hurmaya benzer. لَا رِيْحَ ve وَتَعْمُهَا حُلْغُونَ Kokusu yoktur fakat hoş bir tadı vardır. Tadarsan tadı vardır. Kurcalarsan içine girersen gönlünde bir iman vardır. Fakat esasen etrafa müessir bir havası yoktur. Ne haliyle okumakta, ne diliyle okumaktadır. Hurma dahi olsa bakın. Kur'ansız mümin, ona gönül vermeyen mümin, etrafında müessir olamayacaktır. Bir hale etrafında teşekkül edemeyecektir. Parlaklığı, ziyası etrafına intişar etmeyecek, edemeyecektir. Ancak içine giren, ancak onu tadan hurma olduğunu anlayacaktır. Yoksa orada müteaffîn ufunatlı bir şey nazarıyla bakacaktır. Ne var acaba içinde öyle bakacaktır. 20. asrın müminleri gibi Kur'an bir vadide, onlar bir vadide. Hangisinin gönlünü şerh etsen Mevlana ihbalin tabiriyle hepsinin gönlü mümindir. Fakat meseleyi izan edemediklerinden çoğunun kafası kafirdir demektedir. Ve meselü'l münafikin le yekra'u'l Kur'an كَمَسَلِ الْرَيْحَانَ لَهَا ve طَيِّبٌ وَتَعْوَيَا رِيْحُهَا ve وَتَعْمُهَا <gülüyor> مُرٌ Kur'an okuyan münafizin misali de reyhaneye, güzel çiçeklere, koku neşleden çiçeklere benzer. Etrafa koku neşleder. Fakat semtine, semtin asutiyetine sokulsan hemen muhakkak acı bir tadla karşı karşıya kalacaktır. Gönlünü şerh etsen, mide bulandırıcı şeyler göreceksin. Allah muhafaza buyursun, benim durumuma yakın durumda olan, onu ticaret unsuru kabul eden, okuyup okuyup para alan, para almak için okuyan, benim gibi maaş mukabili vası nasihat eden, maaş mukabili bu vazifeleri, bu kutsi vazifeleri yapan, herkes olmasa bile, hepsi olmasa bile, bana benzeyen nice kimseler vardır ki, bana benzedikleri nisbette nifaka yaklaşmışlar demektir. Karşıdan tatlı gibi görünür. Semti nasutiyetimize sokulduğunuz zaman burnunuzu tutup kaçma duyacaksınız. Gözlerinizi kapayacaksınız mideniz bulanmaması için. Onun için bu türlü cemaatin içine girmemeye çalışacaksınız. Ben nasihat tutmamış asi tarihi bir insanım. Hocam zinhar vazife alma dedi. Allah rızası için neşri hakta bulun dedi. Ama ben ilk isyanımı yaptım, baş kaldırdım. Fiilen vazife aldım ve bu çirkefin içine girdim. Bir teşkilata bağlandım. Onun içindir ki söylediğim sözler ne olursa olsun sizin tertemiz gönüllerinize market bulamayacak. Ümidim kırılıyor benim. Hak ve hakikat hesabını anlatamadım. Kendi gönlüme inemedim. Onun için bazen size, cemaate canım sıkılsa bile muhasebemi yaptığım zaman daha ziyade kendime canım sıkılıyor. Niçin bu eracifi irtikap ettim? Neden girdim bu işin içine? En azından halkın efkarında ücretli bir naşir niçin oldum? Niye onları fiilen teksip etmedim? İşte bunu yapamadığından dolayı mağbunum, husrandayım, Cenab-ı Hak ıslah etsin, gönlüme salah versin. Benim bu sözlerim de bu işi meslek haline getirip vazife almak isteyen arkadaşların kulağına bir küpü oldu Ama benim bir ahdim var Mevla bu mevzuda aldığım şeylerden karın doyurmanın dışında kursağımı indirmesin. Benden sonra da kimseye zerre bırakmayacağımı ahdetmişim. Mirasımı karıştırdığınız zaman bir kefenden başka bir şey bulamayacaksınız diyeceğim tutmayacak, ben yediğim bu haramı inşallah başkasına yedirmeyeceğim. Bu da benim bu meslekte arkadaşlarımın kulağına küp olsun. Kerpiç kerpiç üstüne koymasınlar. Kendilerinin irtikap ettikleri bu şüpheli, bu haramlı olan şeyi nesillerine miras olarak intikal ettirmesinler. Hasbi yaşasınlar. Ebu Zeri olsunlar. Bizim mevcelendiremediğimiz bu büyük hakikat deryasını İnşallah onlar mevcelendirmeye muvaffak olsunlar. Kursağa giren bir lokma haramın, insan ruhunda, insanın fikri hayatında, kalbi hayatında ne büyük tahribat yaptığını ben size nakledemem. Mahkeme-i bunu bütün dehşetiyle, şenaatiyle, senaatiyle göreceğiz. Allah ve dil, Rusya ve rüsva yetmesin inşallah. Münafıkın misalini anlatıyor. Güzel koku meşreder etrafa. Öyle görünür. Fakat temsi nasıfiyetine gittiğiniz zaman tiksindirici şeylerle karşı karşılayacak. Bizim bir şairinin dediği gibi vaka bunların içinde de çok güzel insanlar vardır. Allah bizi de onlara bağışlasın. Kadınları gerer, tenkit eder de sonra şöyledir. Kimisi bilir dini imanı Asya Meryem gibi sultana benzer. ...duyarsa kadınlar taşlarlar seni... ...kimisi bilir din imanı... ...Asya Meryem gibi halk şairi... ...sultan adımdır. Kadınlar içinde de... ...nebiler nebisinin çoğunu cehennemde gördüğüm... ...küfranlarıyla... ...nankörlükleriyle... ...erkekleri baştan çıkarmalarıyla... ...çoğu yani böyle yapanlar... ...çoğunu cehennemde gördüm... ...ama bunların içinde... ...Asya vardır, Meryem vardır... ...Kadice vardır, Fatıma vardır... ...Betul vardır... وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذ۪ي لَا يَقْرَعُوا الْقُرْآنِ Bir de Kur'an okumayan münafıklar vardır. Kur'an okumadıkları için münafıktırlar. Münafık oldukları için Kur'an okumamaktadırlar. Kur'an okumadıkları için nifaka düşmüşlerdir. Adım adım küfre yaklaşmışlardır. Adım adım küfre yaklaştıkları için Kur'an'ın düşmanıdırlar. Onu okutmak istemezler, onu okutan, talim ve tedris eden müesseselerin dahi karşısındadırlar. Topyekûn münafık bunlar. Lari رِيْحَ vata وَتَعْ Bunun içinde nebiler nebisi, hiçbir kokusu yoktur bunların. Belki bir kokuları vardır, eracif kokar bunlar. Ağızlarından salya atarlar. Her fırsatta Kur'an'a ve Kur'an'ın ruhundan nebahan eden şeriata saldırırlar. İcabında İslam'a saldırırlar. İslam düşüncesinin temin edeceği, tesit edeceği vahdete saldırırlar. İster İslam vahdeti olsun bunun adı, ister panislamizm olsun. Kirli azlarından attıkları salyalarla şeriatı karraya saldırırlar. Bunlar Kur'an'dan nasipsiz münafıklardır. Bunların hiçbir tadı yoktur. Kokusu da mide bulandırıcı keyfiyettedir. Demek suretiyle müttefakun aleyh bir hadisle, Kur'an'a karşı çeşitli vaziyetlerde bulunan insanların şekillerini, resimlerini tespit etmektedir. Nebiler nebisinin sözünde, ruhunda ifadesinde ton ve manasını bulan bu hakikatler içinde herkes yerini bulmaya çalışacaktır. Ben neredeyim bu söylenen sözler içinde? Okuyan, yaşayan ruhuna inen miyim? Yoksa ruhumda iman olduğu halde ona karşı yabancı olanlardan mıyım? Yoksa içinde olmadığı halde dilimle tertad edenlerden miyim? Yoksa ne içimden ne de dilimde Allah muhafaza buyursun bu sınıftan kimseyi etmesin Allah. Kur'an'a karşı tamamen yabancı olanlardan mıyım? Herkes yerini tayine çalışmalı ne biler ne bitinin bereketli sözü için Kur'an terdad edildikçe, dile dolandıkça gönüllerde bir nur, bir teyiz, bir bereket bırakacaktır. Nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem gün olurdu gece sabaha kadar bir ayeti tekrar ederdi. Sahabi öyle anlatıyor. Gittim, geldim, döndüm, oturdum, kalktım. Mütemadiyen bir ayeti tekrar ediyordu. Kendine geldiği zaman yanına sokuldum. Ey Allah'ın Resulü, ayeti tekrar edip duruyordum. Ayet'in ruhunda esasen derinleşerek Mevla'dan şefaat diledim. Mevlada ümmetim hakkında şefaat etme hakkını bana bahşetti dediğini duyarız. Übade Hz. Esma'yı anlatıyor. Ebu Bekir'in kızını. Aslanın kızı aslan olur. Beni Kur'an okumadan mahrum etmeyin deyip, Mekke'deki bütün mahalike göğüs geren, ...ve evinin önünde yaptığı çumbada Kur'an okuyan, müşriklerin, Kureyş'in çocuklarını esrafında toplayan Kur'an aşıkı... ...Ebu Bekir gibi bir aslanın kızı aslan olur. Übadet diyor ki, çarşıya gittim ben giderken... ...hem hasibellezîneşterehusseyyât âyetini okuyordum. Gülüm irtikab edenler, gönül hayatını, ruh hayatını, kalp hayatını yıkanlar, harap edenler... Bu ayet onları anlatıyordu. Ben çarşıya gittim, ticaretimi yaptım, döndüm, hala vecd işinde kendinden geçmiş. Em Başka işler yaptım, yanına döndüm, hala o ayet üzerindeydi. O ayette derinleşiyordu. O ayette yerini tayin etmeye çalışıyordu. Sahabe, tabi'in, etma her şeyi Kur'an'da görüyordu. Her şeyi Kur'an'da bulmanın mümkün olduğuna inanıyordu. Yabancı Kur'an, Kur'an'a yabancı, kendisine yabancı, benden böyle sözleri duyduğu için kim bilir ne kadar rahatsızdır. Kur'an esasen ben ona bir canlı, bir şuurlu, her şeyimize vakıf, ilahi kelamın, şuur halinde başımızda kristalleşmiş şekli nazarıyla bakıyorum. Halimiz, etvarimiz kim bilir kendini, onu ne kadar sıkıyor. Allah ı kadimini hoşnut edecek ahval bizlere lütfeylesin. Çünkü öbür alemde ya lehimizde veya aleyhimizde şehadet edeceğini yine mukbir sadık söylüyor. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam söylüyor. Ya lehimizde olacak kelam-ı ilahi, ya aleyhimizde olacaktır. Yaptılar, ettiler, çattılar, kurdular diyecektir. veya da yıktılar, bakmadılar, iltifat etmediler, attılar, astılar diyecektir. Bu ikisinden birini diyecektir. Kur'an bir fantazi kitabı değildir. Mahfillerde, nedvelerde, toplantılarda, cenazelerin arkasında, mevlitlerde okunup halkı cuşu huruşa getirmek için inzal edilmiş bir kitap değildir. O tedebbür için nazil olmuştur. O fıkıh yapmak ruhuna inmek için, o aklını kullanmak için, ve o amel etmek için nazır olmuştur. Bunlar yoksa Kur'an-ı Kerim'de, mahvillerde okunan Kur'an-ı Kerim, bizim şahsi, içtimai, illevi hayatımız adına bize bir şey kazandırmayacağı muhakkaktır. Cenab-ı Hak, huslandan masum ve mahfuz buyursun. Yar ve yardımcımız olsun. Bu vadideki perişaniyetimizi anlatmam çok defa ümitsizliğe badi olur, yıkar bizi, kırar geçirir. Az okuyanlar çok okusun. Kur'an-ı Mucizü beyanın Hakkı bir tefsirini birdi zeban etmeyen, Alışkanlık haline getirmeyen de onu bir zeban etsin. Kendini alıştırsın. Her gün en az yarım saat Sabah akşam onunla meşgul olsun. Dünya ile meşgul olduğu kadar Onunla meşgul olsun. Mevla ile konuşmuş olacaktır. Yine nebiler nebisi Buyuruyor hadis-i şerifte. Men erade'in bi birabbihi Kur'an. Mevlasıyla konuşmak isteyen Kur'an okusun. Kur'an insanın Allah'la konuşması, Allah'ın insanla konuşmasıdır. Mevla sana konuşuyor gibi, durumun derecen, manevi limitin oraya yükselmemiş ise Cibril sana konuşuyor gibi veya Nebiyyü Ümmi sana konuşuyor gibi. Kur'an oku ve dinle. Bu meclislerden birinden nasibin olacaktır senin. Kur'an'a gönül vererek okuyorsan ya Hz. Muhammed'in huzurundasın sallallahu aleyhi ve sellem, ya emin melek Cibril'in huzurundasın veya Allah'ın huzurundasın. Bunların üçünü de cem edebilirsin. Eğer bu hakikata aklın, ruhun ulaşırsa üçünü de cem edebilirsin. Mevla konuşuyor, zamandan mekandan münezzeh Mevla konuşuyor. Zaman ve mekan içindeki Cibril naklediyor. Zaman ve mekan kaydı altında olan Hz. Muhammed, tebliğ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zaman ve mekanın sahti tesirinde sen onu terdad ediyorsun. Bu üçünü bizden mütalale etmen mümkündür. Ama zinhar, ona karşı gözünü kapamayacaksın. Kalbini kapamayacaksın, tedebbür edeceksin. Kur'an tedebbür diyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayet, kitabun enzelnâhu ileyk, لِيَدَّبَّرُ عَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ عُلُ albab. Öyle bir kitaptır ki, ayetlerini tedebbür edesiniz diye indirdik. İllet malülünü kavrayasınız diye, sonuna başına geçip durasınız diye, başından sonuna intikal edesiniz diye, evvel-ahir arasında münasebetler kurasınız diye, dünya-ukba münasebeti, ferdi-hayat-içtimai-hayat münasebeti, İçtimai hayat, ruhi hayat münasebeti kurasınız diye, bir önüne bir sonuna bakasınız diye, tedebbür edesiniz diye indirdik bunu. Ve bir de Ülül Elbab, kalbi olan, kafası olan düşünsün diye indirdik bunu. Yüzüne bakılsın diye, cenazelere üflensin diye, mevlitlerde okunsun diye, Haflelerde okunsun diye, name yapılsın, eda gösterilsin diye değil. Eda bahsinde bu hususu, name bahsinde bu hususu yeniden ele alacağıma binaen daha fazla tamiki zais sayıyorum. Allahu Teala ve Tekeddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Kur'an ümmeti Muhammed'in her derdine kâfi vâfidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu yeterli buldu. Ashab-ı kiram onu yeterli buldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Tevrat öğrenmekle meşgul idi. İbrani lisanını öğreniyor, Tevrat'a muhtali olmaya çalışıyordu. Nebiler nebisi duruma muttali olunca kaşlarını çattı ona şöyle dedi. Kur'an-ı Kerim ve ben size yeterim buyurdu. Kur'an-ı Kerim kadar onun kadar benim de sözlerim var. Bu hadisler size yeter dedi. Ve başka bir defasında Musa dahi gelseydi bana tabi olacaktı buyurdu. Siz sadece bana tabi olacaktınız. Evet herkes Resul-ü Ekrem'e, herkes Kur'an'a tabi olacak. O her derde dermandır. Her derde dermandır çünkü onda kainatın insanın, çünkü onda hakikî muazzamanın manası vardır. Çünkü onda hak mütecellidir. Cafer-ü Sadık'ın, Allah Resulü'nün nür sül sül sülalesinden gelen Cafer-ü Sadık'ın dediği gibi لَقَدْ تَجَلَّ اللّٰهُ لِخَلْقِهِ بِكَلَامِهِ وَلَكِنْ لَا Allah kelamında ibadına tecelli etmiştir ama, gözleri olmadığından görmüyorlar. Kelami ilahiyeye kulak kesilseler, onun sinesine kulaklarını verseler, göz kesilip onun manasına baksalar, Allah'ın onda mütecelli olduğunu görecekler. Ama bir cisim değil, bir cevher değil, bir araz değil, Allah'ın tecelli ettiğine dair bir kanaatla geriye dönecekler. Kur'an, Nasıl Cafer-ü Sadık'ın dilinde her şeye, her derde derman, her şeye kafi ve Saadet Aslından asrımıza kadar gelen, insanlığın dahi dediği büyük kimseler onun karşısında serfuru etmişlerdir. Lebit nasıl bize gelmiştir, Züheyr ibn i olsaydı nasıl bize gelecekti, Aşa nasıl bize gelmiştir, hatta bu oğlu Ömer öyle bize gelmiştir. Ebu Bekir öyle düze gelmiştir Kur'an'ın büyüklüğü karşısında. Yine naklettiğim bir şeyi Ezan-ı Muhammed'e okunurken size nakledeyim. Hazreti Ömer, devli, devr-i hilafet fenahilerinde, Lebit meşhur şair, muallaka şairi İran'da bulunuyordu. Sa'd ibn-i Ebi bir mektup yazdı. de söyle bana bir şiir yazsın. Lebit dev şair bir söz söylediği zaman, vuruşturacaksa insanlar kalkar vuruşurdu. Barıştıracaksa insanlar dövüşürken sulh olurdu. İki devlet birbiriyle dövüşürdü. Kılıçtan daha keskin bir söz vardı ağzında. Konuştuğu zaman insan kendinden geçerdi. Ama Kur'an'ın büyüleyici, teshir edici ifadesi karşısında bize gelmişti. La ilahe illallah. Abu Zülali ile içinin ateşine su serpivermişti. İran'da bulunuyordu. Kur'an'ı ilavet etmek, Kur'an'ı anlamaya çalışmakla meşgul idi. Ömer'in namesi geldi eline. Lebit, rica ediyorum bana bir şiir yaz. Sordu Saad İbn-i Ebi cahiliye devrine ait bir şiir mi? Yani ben cahilken, Müslüman değilken yazdığım şiirler mi? Yoksa Müslüman olduktan sonra mı bir şey yazmamı istiyor? Müslüman olduktan sonra bir şiir yazsın. Müslümanlık devresine ait bir şey olsun. Hemen kağıdı çevirdi öbür tarafına yazdı. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, ben Müslüman olduktan sonra şiirle meşgul olmuyorum. Şu anda elimde Bakara suresi var, onunla meşgul oluyorum. Bakara suresi gibi bir sure benim nazarımın önünde, görürken arzı, görünürken arzu idare ederken, Allah'tan hayal ederim şiir yazıya diyordu. Nasıl mümin böyle düşünüyor? Nasıl asrımıza kadar gelen en büyük dahilleri, Abdülkahiri gibi cürcanileri bize getiriyor, tekkakileri bize getiriyor, Avrupalı münsif, müsteşrik Dr.Morrison şöyle dedirtiyor. Yeryüzünde bütün lügatçılar Kur'an'a, Arap lügatçılar Kur'an'a muhtaçtırlar. Onlar dillerini tanzim etmede, dillerini biçime koymada Kur'an'a müracaat ederler. Bütün Müslüman teşrikciler, hukuk vazileri Kur'an'a müracaat ederler. Bütün hukuk meseleselerinin temelinde Kur'an vardır. Edebiyatçılar yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık bu işi tasi için hakem olarak Kur'an'a müracaat ederler. Müminler nazarında Kur'an her şeydir, çünkü bütün beşere hakim bir hürriyeti vardır. Böyle olmak kelam-ı ilahinin zaten şehnidir şeklinde itirafta bulunmaktadır. Kafirin sözü bizim yakınımızı izanımıza bir şey ilave etmez ama fazilet odur ki, düşman dahi onu itiraf ettin. Morrison, Kur'an-ı beyanın Beyâ'nın şumul hüviyetini, güneş gibi her yere girdiğini ve her yerden göründüğünü, kendine has ifadesiyle dile getirmektedir. Müminin, kafirin, münafıkın dilinde haşmeti lahutiyesini devam ettiren, ve ona müteveccüh olan gönülleri cezbeden, celbeden, onu dinleyen, anlayışlı kulakları tesir eden, karşısında dize getiren, Kur'an-ı Muhsül beyan, sehhar ifade, ilahi ifade, bizler üzerinde de Allah lütfetsin, tesirini icra buyursun inşaallah Teala, o mukaddes kelama musahhar olmaya muvaffak kılın.